Muhtemelen Hocam az önce insanların dünyada ve ahiretteki hak hukuk meselesiyle alakalı bir sual cevaplamıştınız. Buna mukabil yine benzer bir sual var. İnsanın hakkını helal etmesi ona ne kazandırır? Allah böyle bir şey yaptığı için hakkını helal eden kişiden razı olur mu? Ee, çok güzel. Ee, bir hadis-i şerif bu konuda bize ışık tutmaktadır. Hı hı. Ee, Malumunuz meşhur bir hadis var. O hadiste diyor ki evet. Bir mümine, bir Müslümana din kardeşini 3 günden fazla terk etmesi, onunla dargın durması helal değildir. Evet. Bu kaçınıyor barışmaktan, öbürü kaçınıyor ama sonunda bir ifade kullanıyor sevgili peygamberimiz. وَخَيْرُهُمَا اَلَّذ۪ي يَبْدَعُوا بِسْسَلَامِ Bunların en hayırlısı selamı ilk verendir, selamla başlayandır diyor. Yani bu takdirde de ilk hakkını helal eden kimse, kimse yani hakkını helal ediyorsa bu bir hayır kazanmıştır. Nasıl ki o selamla başlamayı hayır kabul etmişse sevgili peygamberimiz bu hakkını helal etmek de bir kıyas yaparak, benzetme yaparak bir hayırdır, bir sevaptır. Elbette ki Cenab-ı Hak bizim gibi değil, kulları gibi değil, son derece şefkatli, merhametli, kullarına ikramı, ihsanı sonsuz. O diyebilir ki, kulum bir iyilik yaptı, bir bağışlama yaptı. Ya. Ben de bunun karşılığında kuluma bir bağışlama yapayım diyebilir. O hakkını helal ettiği için ona bir sevap verebilir, mükafat verebilir ve bu şekilde onu manevi olarak, Cenab-ı Hak mükafatlandırabilir. İnşallah.